1574 numaralı konu Hazreti Peygamber'in günde 70 kere bağışlanma dileyen kişinin 700 günahı silinir buyurmaları Enes bin Malik şöyle anlatıyor Birlikte dolaşmaya çıktığımız bir gün Hazreti Peygamber bize Allah'tan bağışlanma istiğfar dileyiniz buyurdular Emrini yerine getirdiğimizde bunu günde 70 defa yapınız diyerek sözlerini şöyle sürdürdüler Günde 70 defa bağışlanma dileyen hiçbir erkek ya da kadın yoktur ki onun yedi yüz günahı silinmiş olmasın, günde yedi yüzden fazla günah işleyen erkek ve kadınsa helak olmuştur.